Günaydın. Bugün günlerden salı ve güne güzel bir başarı haberiyle başlıyoruz. Hatırlarsanız Şahin Yıldız'ın kızı Ekin için devlet ilacımızı versin, çocuklarımız da yaşasın talebiyle başlattığı kampanyayı duyurmuştuk. Şahin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na şöyle sesleniyordu. MPS4A tanılı bir hasta ailesi olarak son durumu tarafınıza iletme ve konunun daha hızlı çözüme kavuşturabilmesi amacıyla yardım ve bilgilerinizi sunma gereği duyuyorum. Hastalığımız öncelikle kas iskelet ve tüm sistemlerde ilerleyici birikici hasarlara giden halen elosülfaze alfa dışında bilinen ilerlemeyi ve hasarlanmayı durdurucu tedavisi olmayan doğuştan metabolik bir hastalık. SGK Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu toplantısında geri ödeme kapsamına alınmadığı için ödenmeyen ve TEP tarafından yurt dışından bu nedenle getirilemeyen ve maliyeti nedeniyle kişisel imkanlarımızla temin edemediğimiz Tek tedavimiz olan enzim replasman tedavimize bir an önce başlayabilmemiz, çocuklarımızın yaşam kalitelerini yükseltecek, yaşam sürelerini uzatacak, hayati fonksiyon kayıpları gelişmeden ülkemize faydalı birer birey olarak hayatta kalabilmelerini sağlayacak. Hasta ailesi olarak kendi imkanlarımızla ulaşabileceğimiz tüm resmi yolları tükettik. Bilinen tek ilacı olan Vimizm'in, SGK tarafından geri ödenebilmesi konusundaki hassasiyetiniz, ilginiz ve desteğiniz için başta kızımız Ekin Miray ve bütün MPS'li çocuklar adına teşekkür ve şükranlarımızı iletiyoruz diyen Şahin'in kampanyası başarıya ulaştı. Şahin mutluluğunu şu sözlerle paylaştı imzacılarıyla. Aylardır beklediğimiz güzel haberi sizinle paylaşıyorum. SGK nihayet kızım ve kızım gibi MPS hastası herkesin umudu olan Vimizim adlı ilacı ödeme listesine dahil etti. Bu uzun yolda bizi yalnız bırakmayan herkese binlerce teşekkür ediyorum. Öncelikle Ekin ve onun gibi tüm çocukların bu ilaca kavuşabilmesi için başlattığım kampanyaya imza veren 367 binden fazla kişiye teşekkür ederim. Şu an yaşadığım sevinci ve coşkuyu tarif etmem çok zor. İyi ki varsınız. Varlığınız bu zorlu süreçte bize büyük güç verdi. Türkiye Multiple Sclerosis Derneği'ne, kampanyamı gazetelere ve televizyonlara taşıyan tüm basın mensuplarına ve ayrıca çok teşekkür ediyorum bizi yalnız bırakmadılar. Aynı sıkıntılarla boğuşan tüm ailelerin sesi oldular. Geçtiğimiz hafta kızımın doğum günüydü ve hem ikine hem de bize bundan daha güzel bir hediye olamazdı. İmza atan elleriniz dert görmesin. Hepinizin yüreğine sağlık diyor Şahin. İstanbul'dan bir haberle devam edelim. Hasan tükenmez. Pazarlarda özellikle renkli olan civcivlerin satışının yasaklanmasını talep ediyor. Hasan diyor ki çoğu anne ve baba pazara çocuklarıyla gitmekte. Çocuklar da civcivleri görünce hemen istiyor ve eve götürmekte ısrar ediyorlar. Bizim kimsenin ekmeğinde gözümüz yok fakat civcivlerin nasıl boyandığı, kaç gün yaşadığı içler acısı bir gerçek. Civciv civ cinayetine dur demek için destek verebilirsiniz diyor Hasan. Muhatabı şölen olan bir kampanyayla devam ediyoruz. WAPS markasının erkek gibi ye kampanyasının sonlandırılmasını talep eden kampanyacı diyor ki Şölen yeni markası olan WAPS'ın lokum, bar, kek ve çikolatalı gofretini erkek gibi ye, erkek gibi yaşa sloganıyla piyasaya tanıttı. Tüm ürünlerin ambalajında erkek gibi ye sloganı yer alıyor. Cinsiyetçi bir marka kampanyası nasıl üretilir? Ve yönetilir diye bir ders olsaydı, derste ilk vakka incelemesi olarak VAPS'ı örnek verirlerdi herhalde. Erkekliği havuzda güneşlenen bir kadının yanına atlayarak taciz etme ve ilkel içgüdülerle hareket etme üzerinden tanımlayan reklamlarından mı bahsedelim? Yoksa erkekliğin sinema ve sanat algısı bulundurmadığını ima eden rehberlerinden mi? Yoga yapan erkeklerin erkekten sayılmadığını, erkeklerin ancak halı saha maç yaparak adamlıklarını kanıtlayabileceklerini ima ettikleri mizah anlayışlarına da değinebiliriz tabii ki. Hangi birinden bahsetsek bir diğerinin önemi eksik kalacak. Erkek olmak, taciz etmek, vahşi olmak, saldırgan olmak, kaba olmak, halı, saha maçı yapmak değildir. Erkek olmak, sanattan anlamamak veya cahil olmak da değildir. Bu ve benzeri erkeklik tanımlamaları yüzünden oluşan toplumsal cinsiyet algısıyla erkeklik şiddete meyal olmak üzerinden tanımlanıyor. Erkeklerin şiddete eğilimli olması normlaştırılıyor hatta sempatikleştiriliyor. Waps'ın reklam filminde sadece erkekliğe atfettiği hayatta kalma içgüdüsü kadınlarda erkek şiddetine rağmen hayatta kalma içgüdüsüne dönüşüyor. Şölen'in WAPS markasının erkek gibiye kampanyasının kampanyasını sonlandırmasını bekliyoruz. Şölen'i kadın cinayetlerinin Türkiye gibi bu denli sık vuku bulduğu bir ülkede bu şaka kaldırmayan boyuttaki toplumsal problemin kökeninin tam da bu reklam filminde savunulan cinsiyet rollerinde yattığını görmeye çağırıyoruz. Bu nedenlerden ötürü WAPS ürün ambalajlarının değiştirmesini, kampanyanın sonlandırılmasını ve reklam filminin geri çekilmesini talep ediyoruz diyor kampanyacı. Sıradaki haberimiz için şimdi de Ankara'ya geçiyoruz. Baran Uslu minibüsçüler, esnaf odaları ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'na sesleniyor kendisi. Talebini yolcu yoğun saatlerde 14 kişilik rutin araçlarda değil daha büyük araçlarda hizmet versinler ayakta yolcu kalmasın sözleriyle dile getiriyor Baran. Sabah işe giderken, öğlen çarşıya gezmeye giderken ve akşam iş çıkışında hizmet veren araçlar neden her zamanki gibi 14 kişilik olur? Bu yoğun saatlere ilaveten 2-3 adet daha büyük araç hizmet verse herkese oturmaz mı? Üstelik ayakta yolcu taşıma ve kaza yapma riski ve bundan ötürü kesilen trafik cezaları da önlenmiş olacak. Minibüsçüler odalarını göreve çağırıyoruz. Özellikle büyük şehirlerde yolcu yoğun saatlerde araç parklarını kazandıracakları daha büyük araçlarla Hepimizi rahatsınlar. Üstelik bu amaçla bazı kurumlardan maddi destek de alabilirler diyor Baran. Biz de diyoruz ki ümit ederiz bu araçları üstelik bir de elektrikli ve şarjlı yaparlar ki egzozdan da boğulmayız. Günün son haberi için şimdi İstanbul'dayız. Muhatabı Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu olan kampanya... Aslı Yanardağ tarafından başlatılmış Aslı talebini yaban hayvanları ihale konusu olamaz. İhaleyi durdurun katliama son verin sözleriyle dile getiriyor ve şöyle devam ediyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce birçok ilde av turizmi adı altında ya, yaban hayvanlarının avlanması için ihale ilanları yayınlandı. Belirlenen tarihler arasında 10 bin artı KDV ödeyenler ayı, 6 bin lira artı KDV ödeyenler yaban keçisi vurabilecekler. İhaleler sonucu Türkiye'nin birçok ilinde 15 ayı, 109 yaban keçisi, 4 çengel boynuzlu dağ keçisi avlanacağı açıklanmış. Ve 21 ilde avlanacak yaban keçisi, yaban koyunu, çengel boynuzlu dağ keçisi, kızıl geyik, ceylan ve melez yaban keçisi sayısı henüz belirtilmemiş. Yaban hayvanlarının hayatlarını ihale konusu haline getirmek ve bu masum hayvanların... Ölülerinden para kazanmak, insanlıkla ve vicdanla hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. İsminin içinde doğa koruma ibaresi geçen bir kurumun, doğanın çok önemli bir parçası olan yaban hayvanlarını katletmesi, üstelik bundan gelir elde etmesi mantık dışıdır. İhalenin durdurularak yaban hayvanlarının doğal ortamlarına bırakılmalarını ve talebimize ilişkin 4.982 ve 3.071 sayılı yasalar gereği tarafımıza bilgi verilmesini talep ediyoruz, diyor Aslı bu kampanyasında. Evet değişim rüzgarları her yerden ve herkes için bütün gücüyle esiyor. Siz de gerçekleşmesini istediğiniz değişim için change.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Esen kalın.